Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Medine'de 11 yıl 42. sunum Altlaştığımız Medine-Mekke ilişkileri 21. bölüm Hudeybiye Anlaşması oluşumu arkasındaki gerçekler. 3. bölüm olarak bugün yapacağız inşallah ve Hudeybiye Anlaşması bu bölümle bitecek. Müslümanların tarihinde devlet olarak yaptıkları ilk anlaşma olan Hudeybiye Anlaşması, önemli gelişmelere neden olmuştur. Biliyorsunuz bundan önce Medine Vesikası Anlaşma olarak yapılmıştı ama o devletin kuruluş anlaşmasıydı. Hudeybiye Anlaşması ise bir devlet olarak yaptığı anlaşma. Müslümanların kurduğu devletin. Ve bu ilk anlaşma çok önemli gelişmelere neden oldu. Devlet olarak yapılan anlaşma olduğu için. Birden, yani bir kişiden, yani Resulullah'ın tek başına başlayarak büyüyen Müslüman toplumun içinde yaşadığı toplumsal düzene yani dine başkaldırısının hikayesi Hudeybiye'de noktalanmıştır. İşin bir gizli tarafı, bir sır tarafı burasıdır. Mekke'de tek başına Risalete aldığı andan itibaren başlattığı hareket aslında Hudeybiye'de Noktalanmıştır. Bu nokta çok önemlidir. Resul Muhammed Mekke'de aldığı kutlu görevi insanlara açıklamaya başladığı andan itibaren önüne dikilen engeller, işkenceler, sürgünler, hicretler ve Medine'de devletin kuruluşu Medine'de kurulan devleti hazmedemeyen Mekkeliler altı yıl boyunca Müslümanları yeryüzünden silmek için uğraştılar. Medine devletini yok saydılar. Ezip geçmek için ellerinden geleni yaptılar. Olayların başlangıcından itibaren her geçen ay Müslümanların lehine gelişti. Mekkeliler küçüldükçe Müslümanlar büyüdü. Mekkelileri destekleyen putperest Araplar küçüldükçe Müslümanlar büyüdü. Ve bir gün Muhammed karar verip Kabe'yi ziyaret etmek için yola çıktığında olanlar oldu başından beri Müslümanlara saldıran Mekkeliler Muhammed'in Mekke'ye savaş açmak için geldiğini zannettiler. İçlerine büyük bir korku kapladı. Saldırmayı biliyorlardı ama müdafaayı bilmiyorlardı. Hatırlayın, Ebrehe de Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye doğru geldiğinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Ebrehe'ye karşı çıkmak yerine Kâbe'nin sahibi Allah dediler ve Ebreh'e karşı çıkmadılar. Onun tarihi hikayesi böyledir. Her ne kadar Resul Osmanlı Mekke'ye gönderip amaçlarının Kabe'yi ziyaret olduğunu söylese de Mekkeliler inanmadılar. Kendilerinin şartlarını belirleyecek bir barış yaparak Mekke'yi kurtarmayı amaçladılar. Bütün bu aşamaları önceki bölümlerde inceledik. Müslümanlar başlarına gelen her önemli olayda karışık duygular yaşıyordu. Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında Müslümanların yaşadığı karışık duyguları yerine oturtmak için Allah ayetlerini göndererek onları eğitimi alıyor. Bunu daha önceki ayetlerin gelişinde, surelerin gelişinde anlatmıştık. Hudeybiye Anlaşması da Müslümanlar arasındaki karışık duyguların dalgalanmalarına neden oldu. Anlaşma yapılacağını hesap edemeyen Müslümanlar hem anlaşma yapılmasının şokunu yaşıyor hem anlaşma şartlarını yadırgıyor, hem de Mekke'ye ziyaret için bu yıl girememenin şaşkınlığını, üzüntüsünü yaşıyorlardı. İşte tam bu noktada Allah olayları kendi açısından analiz eden ayetlerini göndermeye başladı. Allah'ın gönderdiği ayetleri Fetih Suresi'nden izleyelim. Fetih Suresi birinci ayetinde Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik, diyor. Allah Öyle diyor. Öyle kapalı, gizli bir fetih değil. Apaçık bir fetih. Müslümanlar anlaşmayı yapmış, Hudeybiye'den dönerlerken, yaptıkları şeyin bir fetih olduğunun farkında değillerdi. Şaşkınlık içinde olanları aralarında tartışırlarken, Allah onlara, Resulün şahsından sesleniyordu. Apaçık bir fetih ihsan ettik. Dikkat ederseniz, apaçık bir fetih müjdeledik demiyor. Yani, geleceğe söylemiyor. Ana, yapılan işe söylüyor. Şu ana, yapılan işe, yapılan işin özüne konuşuyor ayet. Sanki, şöyle diyor. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor? Yapılan işin şaşkınlığını yaşıyorsunuz. İyi bilin ki, bugün yaptığınız şey, sizin için şaşkınlık yaratacak bir olay değil. Aksine sizin için apaçık bir fetihtir. Aslı Arapça olan fetih sözcüğü her ne kadar dilimize bir şehri veya bir ülkeyi savaşarak elde etmek olarak geçmişse de fetih geniş anlamlar içeriyor. Nitekim edebiyat dilimizde şu insana bakın, öyle mükemmel ki insanların gönlünü fethetti veya bir insanın onun kalbini fethedeceğim sözleriyle edebiyatımızda da fetih kelimesi farklı anlamlarda kullanılıyor. Ve Allah Hudeybiye anlaşmasını fetih olarak değerlendiriyor. Bir anlaşmayı, bir sözleşmeyi, bir savaşın akıbeti değil, bir sözleşme yapılıyor. Ve bu sözleşmenin şartlarını da Mekkeliler ortaya koyuyor. Buna rağmen Allah onu bir fetih olarak niteliyor. Savaş yok ortaya, herhangi bir şey yok. Allah'ın ayetleri içinde fetih sadece savaş kazanmak olarak kullanılmıyor. Veya ülkelerin fethedilmesi olarak algılanmıyor kelime bütün genişliğiyle olumlu olarak insanların başarıya ulaşmasından söz ediliyor. Hatta umulan başarıları değil, umulmadık başarıların elde edilmesinden söz ediliyor. Mesela Hudeybi anlaşması, Mekke'ye umre için gelen Müslümanlar için bir başarı değildi. Tam tersine şartları Mekkeliler koymuş, onlar Mekke'ye girememiş, Kabe'yi ziyaret edememişti. Aileleriyle hasret gidilememişti. Onların umduğu Beklediği başarı, Mekke'ye girip Kabe'yi ziyaretlerini yapmak, aileleriyle hasret gidermekti. Eğer bunları yapabilselerdi, o yolculuk onlar için bir başarı olacaktı. Onlar bunu başarabilseydiler, mutlak bir zafer, yani mutlak bir fetih kazanmış olacaklardı kendi algılarına göre. Halbuki Allah onların önüne başka bir seçenek koydu. Tıpkı Bedir Savaşı'ndan önce, Ebu Sufyan'ın kervanını basmaya giden Müslüman grubun Bedir'de Mekkelilerle savaşa tutuşması veya ve savaşta Mekkelilere kesin bir yenilgi tattırmaları gibi Allah fidayı bir anlaşmasıyla da Müslümanların beklentilerinin dışında onlara kendileri için daha büyük bir fetih verdi ve onlara tuzak kurdu Müslümanlara ve Mekkelilere. Müslümanların hiçbirinin böyle bir beklentisi yoktu. Anlaşmadan sonra Göreceklerdi ki yaptıkları anlaşma kendileri için bütün dünyanın kapısını açacak. Halbuki onlar o an bütün dünyaya açılma yerine Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf edip aileleriyle hasret gidermenin planlarını yapmışlar, hayallerini kurmuşlardı. Allah onlara tuzağa düşürdü. Tıpkı Mekkelilere tuzağa düşürdüğü gibi Allah'ın tuzağı kısa metrajlı küçük fetihler kazanmak için uğraşmak değildi. Allah tuzak kurdu mu, büyük tuzaklar kurardı. İşte Hudeybi anlaşması, Müslümanlara ve Mekkelere Allah'ın kurduğu bir tuzak. Küçük tuzaklar yerine, küçük fetihler yerine Allah onlara daha büyük bir fetih ihsan etti. Allah katında, Mekke'ye Müslümanların girip, Kabe'de tavaf etmeleri, Müslümanların ailelerini ziyaret edip hasret gidermeleri elbette önemliydi Allah katında. Ama Allah bu seferlik onları engelliyor, onlara gelecekte daha büyük olayların kapısını açıyordu. Müslümanlar Karışık Duygular içinde yaşarken, olayın Allah tarafından fetih olarak değerlendirildiğini duyduklarında kendilerine geldiler. Şaşkınlıkları, yadırgamaları ortadan kaldı. Allah bir şey söylediğine göre altında önemli şeyler var. Artık içinde bulundukları hali anlama yerine Allah'ın fetihini anlamaya fetihle gelen büyük plana adapte olmaya başladılar. Çünkü Allah ayette onların hedefini büyütmüş, olayı Mekke boyutundan çıkarmış, bütün dünyaya, bütün insanlığa doğru Müslümanları gönderiyordu. Onlar Mekke'nin kapılarından dönerken, önlerinde daha uzun, daha onurlu yolların olduğunun bilincine varıyordu. Memleket sevdasından çıkıp dünya sevdasına, Aile özleminden çıkıp insanlığın özlemine doğru yürüyorlardı. Çok farklıydı. Ve Allah Fetih Suresinin birinci, ikinci, üçüncü ayetlerinde Resulüne sesleniyor. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih hisan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir ve sana şanlı bir zaferle yardım eder. Şimdi Hudeybiye Anlaşması'nı düşünün. Görüşmeler boyunca Müslümanların Resul'e itirazları var. Müslümanlar ikide bir, Süheyl bin Amr'ın sözünü kesip itiraz ediyorlar. Resul ile tartışmak istiyorlar. Ancak Resul onlara cevap vermiyor. Anlaşma şartlarını sessizce kabul ediyor. Kendileriyle sürekli istişare eden, Resul'ün bu sefer istişare etmediğini gören Müslümanlar, Resul'den bu yaptığının hikmetini öğrenmek istiyorlar. Bilinç altlarını bu istek kemiriyor ama cevap alamıyorlar. Şimdi Resul her itiraz eden arkadaşına niçin onları dinlemediğini nasıl anlatsın ve niye anlatsın? Şöyle mi desin? Siz olayın önemini kavrayamadınız. Aceleci davranıyorsunuz. Önünü ardını düşünmeden sürekli itiraz edip tartışmak istiyorsunuz. Mekke özleminiz, aile özleminiz gözlerini kör etmiş. Siz olayı okuyamadınız. Böyle mi desin? Çünkü sonuç bu noktaya geliyordu. Resul'den böyle bir tepki beklemek boşuna olurdu. O bunu yapmazdı. O müminlere karşı yumuşak tavırlı ve anlayışlıdır. Onları kırmamak için elinden geleni yapar. Onları niye dinlemediğini anlatabilmek için yaptıkları olumsuzluklardan söz etmesi gerekir. Resul böyle bir davranışı kendisine asla yakıştıramaz. İşte bu noktada Allah olaya el koyuyor. Ayetleri okuduğumuzda ne görüyoruz? Allah Müslümanlara suçlamıyor. Dolaylı bir şekilde Resulü için biz sanat doğrusu apaçık bir fetih insan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir ve sana şanlı bir zaferle yardım eder diyerek tavrını Rasul'den yana koyduğunu belirtiyor. Müslümanlar bu ayeti okuyunca, duyunca, dinleyince Allah'ın Rasul'e sahip çıktığını, onun günahlarını bağışladığını, onu nimetiyle onurlandığını, doğru yol ilettiğini ve şanlı bir zaferle yardım ettiğini öğreniyorlar. Olayın üzerine bu ayetler gelince, Müslümanlar yaptıkları itirazların, haksızlığının farkına varıyorlar. Allah onları yaptıklarıyla suçlamadan, Resulüne sahip çıkarak onlara büyük bir ders vermiş oluyor. Ama bakın ayetler devam ediyor. Fetih Suresi 4'ten başlayıp 10. ayette biten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayetlerinde Allah olayı Rasul'den çıkarıp müminlere yöneliyor bu sefer. Önce Rasul ile başladı, sonra müminlere yöneliyor. Ne diyor? İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye, müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Her şeyi hikmetle yapandır. Mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması için, onların günahlarını örtmesi için, İşte bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur, büyük bir fetihtir. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin, onların başlarına gelsin. Müslümanların değil. Onlar Müslümanlar için kötülük çemberi bekliyorlar. Allahsa o çemberi onların başlarına getiriyor. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. Resulüne yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve akşam sabah Allah'ı tesbih edesiniz. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.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 Eğitime, desteklemeye, bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik. Hudeybiye'den sonra elbette düşünecekler. Anlaşma sırasında yaptıklarını hatırlayacaklar Müslümanlar. Yaptıklarından dolayı pişman olup üzülecekler. Resul'e itirazlarından dolayı daha sonra sakinleşince üzülecekler. Pişman olacaklar. Allah onlara fırsat vermiyor. Onların ağaç altında yaptıkları biatlerindeki samimiyeti gördü. Bu samimiyeti gören Allah, müminlerin üzülmesini istemiyor. Onlar biat verirken kalplerinde inançlarını bozacak bir şey yoktu ki. Orada bulunan Rasul ve 1500 kişi kendilerine Allah yanında adamış olmanın bilinciyle gerekirse savaşacaklarına dair biat ediyorlardı. Allah da elini onların eli üzerine koydu. Onlarla biat etti. Bu ayetler geldiğinde Müslümanlar yaptıkları biatın anlamını daha iyi anladılar. Ayrıca biatın arkasından gelen Hudeybiye anlaşması sırasında Resul'e karşı tutumlarından dolayı işledikleri hatayı da kavradılar. Onlar biat verirlerken kalplerinde hiçbir karışıklık yokken Hudeybiye'de Resul ile tartışmak istiyorlardı. Halbuki biat verirken Resul'ün önderliğinde Allah'a ve Resul'e biat etmiş olarak asla çözülmeyeceklerine, birliklerini bozacak şeyler yapmayacaklarına, Allah için savaşacaklarına, gerekirse bu uğurda canlarını vereceklerine biat etmişlerdi. O gün, o saat. Hudeybiye anlaşmasından hemen önce Hudeybiye'de yapılan anlaşma bu. Biat bu. Hudeybiye'deki biat, Hudeybiye anlaşmasından önce bu sözleri vermişlerdi. Resul'e biat edenlerin hemen arkasından Resul ile ederek edecek noktaya gelmeleri iyi değildi. Resul'e biat edenlerin bu yaptığı hiç iyi değildi. Düşünmelere gerekiyordu. Üstelik Allah Resul'e biatı kendisine yapılmış kabul ediyordu. Yani müminler sadece Resul'e biat etmiyorlardı, söz vermiyorlardı. Aynı zamanda Allah'a da söz veriyorlardı. Allah bu biatı kendisine karşı da yapıldığını ve bizzat kendisinin de bu biata biat ettiğini söylüyordu. Allah'a olan inançlarıyla kendilerine güven indirmiş, korkusuz bir şekilde hiçbir dünya telaşını düşünmeden Allah yolunda gerekirse Öleceklerini Resul'e bildiriyorlardı. Bu sekinet ile. Allah onları kabul etti. Bu kabulü duyan müminler, bir taraftan Allah'a imanlarını artırırken, diğer taraftan biattan sonra yaptıkları hatanın farkında olarak Allah'a yöneltti. Andolsun ki o gün Resul'e biat edenler, olayın ardından gelen, Allah da ellerini sizin ellerinize uzatarak biat etmiştir sözü üzerine, Allah'ın nasıl eli olur demediler. Allah'ın eli konusunda sabah akşam yat kalk tartışmadılar. Onlar bu ifadeden Allah'ın biatlerini kabul buyurduğunu, üstelik müminlere destek olduğunu anladılar ve o karışık duygularını tekrar imana döndürdüğünü kavradılar. Böylece güçlerine güç kattılar. Allah'ın yanlarında olduğunu iyice kavradılar. İnançlarını bu yönde katlayarak artırdılar. Bu olayın özelliğini kavrayamayan insanlar ne yazık ki olayın özünü anlamayı yerine el konusunda türlü şaklabanlıklar yaparak ayetleri anlama yerine şeytana uymayı, Yahudi hahamları gibi ayetlerin tevili yoluna gittiler. Rabbimiz bize Rasul ve arkadaşlarının buluştuğu özde buluşmayı nasip etsin demekten başka çaremiz yok. İnşallah şeytana uyup ayetleri tartışanlardan olmayız. Allah Mekkelilere tuzak kurduğu gibi onlara da tuzak kurdu müminlere. Onlar Allah'ın kurduğu tuzakla Mekke'ye giremediler. Olayı anlamak, Mekke'ye önce gönderilen Osman ve arkadaşlarını beklemek üzere Hudeybiye'ye gittiler. Orada anlaşma yaparak geri döndüler. Allah onların geri dönüş nedenlerini anlatmaya başladı. Fetih suresinin 25-26-27. ayetlerine dikkat ediniz. Bakın burası çok önemli. Onlar inkar eden ve sizin mescidi haramı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Kimler? İnkar edenler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı dileklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çar. Düşünebiliyor musunuz ayeti ne diyor? İşte o zaman inkar edenler. Kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenli indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehillerdi. Allah her şeyi bilendir. Ant ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi diyor Allah. Şimdi ayetlerde önemli konular var. Üzerinde tek tek duralım. Bir, anlaşma yaptıklarınız sizin Mekke'ye girmenizi engelleyenlerdir. Mekkeliler. Onlar engelliyor. Onlar hem sizin mescidi haramı ziyaretinizi engellerler, hem de kurbanlarınızın ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Çünkü Müslümanlar aynı zamanda kurban kesmek için hayvanlarını da getiriyorlar yanlarında. Orada kesecekler. Onların yaptıkları çok kötü bir şey. Allah için yollara düşenleri kimsenin engellemeye hakkı yok. Rabbiniz isteseydi onların engelini kaldırır, onları en şiddetli şekilde cezalandırır, sizi mescide harama sokardı isteseydi. Ancak Mekke'de sizin bilmediğiniz mümin kardeşleriniz var. Daha sonradan Müslüman olan. Onlar baskıdan dolayı kendilerini açık edemiyorlar. Çünkü Mekkeliler Müslümanlarla savaşıyorlar. Müslümanlarla savaşan bir toplum içerisinde mümin olanlar nasıl ısrar edecekler kendilerini? Onlar görünürde kafir ama kalplerinde İslam'ı yaşıyorlar. Söyleyemiyorlar. Ve sizler onları tanımıyorsunuz. Eğer Rabbiniz Mekkelileri cezalandırıp sizi Mekke'ye sokacak olsaydı sizler bilmeden Onlarla savaşırken mümin kardeşlerinizi de öldürürdünüz. Onlara zarar verdiniz. Bunu siz bilmezdiniz. Bunu siz bilmiyordunuz. Ve bunu sonradan duyduğunuz zaman üzülürdünüz. Rabbiniz size acıdı ve sizi Mekke'ye sokmadı. Size tuzak kurdu. Sizi Mekke'ye almadı Rabbiniz. Çünkü istemediğiniz şeyler gerçekleşebilirdi. Şimdi ayetlerdeki bu açılıma iyi bakınız. Mekkeliler Müslümanları sokmamak için Mekke'ye... Uğraşıyor, anlaşma teklif ediyorlar. Müslümanlar illa ki Mekke'ye girmek istiyor. Gerekirse bu uğurda savaşacağız diyor. Ve Resul'e biat ediyorlar. Allah da bu biata biat ediyor. Ama Müslümanların bilmediği, Allah'ın bildiği bir olay var. Mekke'de Müslümanlar var. Bu Müslümanların çoğu baskı ve zulümden, İslam oluştan açıklayamamış. Allah onları korumak için Müslümanları Mekke'ye sokmuyor. Önlerine anlaşmayı getiriyor. Ve böyle bir tuzak kuruyor ve böylece müminlere Allah yardım ediyor. Mekke içindeki çaresiz müminlere yardım ediyor. Mekke dışına gelmiş o rasulun yanındaki 1500 Müslüman çaresiz değil. Onlar gerekirse özgür ilahvelerle savaşacaklar ve bu uğurda ölecekler ama içeridekiler çaresiz. Mekkeliler zannediyor ki biz Müslümanları Mekke'ye sokmadık. Zannetsinler varsınlar. Önemli değil. Allah'sa yok öyle bir şey diyor. Rabbiniz isterse onları en şiddetli şekilde cezalandırır. Siz de Mekke'ye sokardı isteseydi. Böyle bir durumda sizler kardeşlerinizi tanımadığınız için onlara zulüm yapabilirdiniz. Allah sizi onun için Mekke'ye sokmadı. Resul'ün anlaşma yaparken sessizliği anlam kazanıyor şimdi. Niçin sızıyor? Hiç ses etmiyor. Anında kabul ediyor. Bütün maddeleri. Müslümanlar niye Mekke'ye giremediklerine artık üzülmüyorlar bu ayetler gelince. Anlıyorlar. Ayetlerdeki ikinci önemli konu ise, tarihi rivayetler, Resul'ün Kabe'yi ziyaret ettiklerine dair bir rüya gördüğünü, bu nedenle arkadaşlarını alıp Mekke'ye doğru yola çıktığından söz eder. Tabi, burada rüya denince ne anlıyoruz? Rüya, insanın uyurken gördüğü bir rüya mı? Yoksa geleceğe doğru planladığı hayaller mi? Mesela, bugün bir insan çıkıp şöyle dese, benim gelecek için kurduğum rüya... Dünyanın en zengini insan olmaktır. Garipsiyor muyuz böyle bir lafı? Bunun için elimden geleni yapacağım dese, bu rüyamı gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım dese veya benim gelecek için kurduğum en güzel rüya, ülkemin özgürlüğe ulaşması, bütün insanların Allah'ın hükmünde adil bir şekilde yaşamasıdır diye bir rüyasından bahsetse bir Müslüman, yadırgıyacağız mı? Bugün her birimizin böyle bir rüyası yok mu? Bu cümleler yanlış mı olacak o zaman? Rasul ve arkadaşları Mekke'den Medine'ye hicretlerinden itibaren Mekke'ye geri dönmenin hayaliyle, rüyasıyla yaşadılar. Hepsi. Sadece Resul değil, hepsi. Onların bu özlemleri, bu istekleri yaşamlarının en güzel gerçekleri olurken elbette geceleri uykularını da süslemekte ve gecelerini de rüyalarıyla beslemekteydi. Hem gündüz hem gece. Andolsun ki uyurken ve uyanırken görmediğiniz rüyaların size hiçbir yararı olmaz. Eğer zeriye yönelik kurduğunuz rüyalar hem gece hem gündüz meşgul ediyorsa o zaman belki bir umut var demektir. İşte içinde yaşadığımız durum. Müslümanların dünyada rezil rüsva halinde yaşamaları, Batılların egemenliğinde talimatlarla yönetilen yönetimlerin gölgelerinde yaşamaları, hemen her Müslümanın rüyalarını süsleyen özgürlük düşünceleri, Geçmişte olduğu gibi Müslümanların tekrar dünyaya hakim olmaları, bütün bunlar bir hayal. Hayalden öte her Müslümanın gerçekleşmesini istediği bir rüya mı? Ayet diyor ki, Allah elçisinin rüyasına doğru çıkardı. Ey Müslümanlar, sizin rüyalarınızı Allah ne zaman doğru çıkaracak? Veya bizler ve sizler hepimiz ve Müslümanlar olarak Allah'ın doğru çıkaracağı rüyalar görüyor muyuz, görmüyor muyuz? İşte asıl soru bu. Biz, Rasul ve arkadaşları gibi Allah'ın müminlere acıyarak gerçekleştireceği bir rüya görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Hem uyanırken hem de uyurken. Müslümanlar geleceğe yönelik rüyalarından söz ederler ama rüyalarını gerçekleştirecek eylemleri yoktur. Rüyaları sadece sözlerden ibarettir. Ama sahabeye bakın, ama Resul'e bakın. Rüyasını gerçekleştirmek için, savaş için ve aynı zamanda ölüm için Allah'a diyat ediyorlar. Siz hangi rüyanız için böyle bir yemin verdiniz? Hangi rüyalarınız için? Rasul rüyalarını gerçekleştirmek için yollara düşerken, bugün Müslümanlar Rasul'ü örnek alıp yollara düşme noktasında ham hayaller kurmaktadır. Müslümanların kurduğu ham hayaller Allah'ın gerçekleştireceği rüyalara dönüşür mü? Amdolsun ki Yusuf da bir rüya görmüştü, o rüyasını gerçekleştirecek şekilde Rabbine inanan, ihlasından bir adım ayrılmayan, nefsine arzularına yenilmeyen, inancı, dürüstlüğü adına zindanlara atılandı. Rabbi onu aldığı ve gerçekleştirdiği kral yaptı. Hem de hiç ummadığı şekilde, onu köle olarak satıldığı Mısır'a hükümdar yaptı. Şunu iyi bilin ki, Allah müminlerin ihlasıyla mayalandırdığı, Azimle görmeye devam ettiği, samimiyetle eylemlerine soktuğu her rüyayı onların tahmin edemeyeceği şekilde gerçekleştirir. İşte Allah Resulü Muhammed gördüğü rüyayı gerçekleştirmek için yola düştüğünde Rabbi onun ihlasını bildi. Onunla olan müminlerin ihlasını bildi. Onları rüyalarının ötesinde bir gerçekle, bir fetihle taşlandırdı. Artık onlar... Bir yıl sonra korkarak değil, alınları açık, omuzları dik, sadece kendilerinin olacakları şekilde Mekke'ye gireceklerdi. İstedikleri gibi Allah'a ibadet edecekler ve istedikleri gibi ziyaretlerini gerçekleştireceklerdi. Bu Allah'ın onlara mükafatıydı. Size bir örnek vereyim. Bir gün delikanlının biri babasından kalan bahçesinin köşesine oturur. Henüz bekardır, gençtir. Aklında çok güzel hayaller vardır. Der ki, Bahçemin şu köşesine harika bir ev yapacağım. Sevdiğim biriyle evleneceğim. Kızlı erkekli çok güzel çocuklarımız olacak. Dünya aleme mutlu bir aile nasıl olacakmış göstereceğim. Bu rüyaları sürekli kurar. Bu hayalleri, bu rüyaları, bu geleceği. Ve bunu herkese anlatır. Benim hayatta en büyük rüyam, en büyük hayalim budur der. Bahçeye geldiğinde hep aynı rüyaları görür. Ve aynı rüyaları yaşar. Ama bir türlü rüyaları gerçekleşmez için Çünkü rüyaları görmekle iş bitmiyor. Rüyalarını insanlara söylemekle de iş bitmiyor. Rüyalarını süsleyen ev birçok eylemle gerçekleşecek. O eylemler helal lokma ile beslenmiş bir beden olacak öncelikle. O bedenin alın teriyle yoğrulmuş harç olacak. El emeğiyle tek tek sıralarla örülmüş duvarlardan oluşacak. Bir insanın oturup güzel rüyalarından söz etmesinin hiçbir anlamı yok. Rüyalarını bütün arkadaşlara paylaşmasında hiçbir anlamı yok. O rüyaları gerçekleştirecek inanç, azim, helal lokma, helal beden, helal el, helal emek, helal, helal helal. Şeyler olmazsa, veriler olmazsa, bilgiler olmazsa, emek olmazsa, eylem olmazsa o rüya gerçekleşmez. Mesela bizim buradan hep birlikte gelecek için Müslümanların birliğini Müslümanlar olarak dünyaya hakim olup Allah'ın adaletinin sağlanmasını kapsayan rüyalarımızdan birlikte söz edebiliriz. Ama helal kazancımız, alın terimiz, el emeğimiz rüyalarımıza maya olmamışsa rüyalarımızın hiçbir anlamı yok. Bugün Müslümanların rüyalarının çoğu mayasızdır. İçinde helal kazanç yoktur, alın teri yoktur, el emeği yoktur, göz nuru yoktur. ...öylesine rüyalardan bahsedilir, öylesine. Olsa da olur, olmasa da olur. Tapağın gibi tekrar edilir, durulur. Üstelik rüyalarının gereği yerine getirilmemesinin yanında... ...rüyalarını engellemek için her şey yapılır. Gece gündüz yapacağı evin taşından, kapısından, penceresinden, odalarından söz edilir. Her gün arkadaşlarıyla rüyalarında evin üzerinde tartışmalar yapılır. Gerçekler üzerinden değil, hayaller üzerinden tartışır. Taşa el değmemiştir... Taşa dokunmamıştır. Ama o taşlardan söz eder. Taşları oraya buraya atar. Attığı taşlar kafa göz yarar. Bir türlü duvar olmaz. Duvarlarda kapı pencere olmaz. Odalar oluşmaz. Müslümanlar olarak tartışırken tartışmalarımızdaki usluklar, hükümlerimizle Müslüman kardeşlerimizi suçlamalar bizi birbirinden ayırır, küçültür, küçültür, üzülür, üzültür. Şuffar tarafından ezilir gider. Ama... Yaptıklarımızın farkına varmayız. Kuyruğumuzu dik tutmak için sürekli atı tutarız. Sürekli ham hayal rüyalarımızdan bahsederiz. Söyleyin, Allah aşkına, Allah böyle rüyaları gerçekleştirir mi? Her şeyden önce, bizler ayetlerde söz edilen rüyalardan görmeyiz. Halk dilinin deyimiyle, üstümüz açık kaldığı için rüyalar görmüşüzdür. Onlar öylesine rüyalardır işte. Akıl, Mantık, irade, inanç, azim, ihlas, eylem yoktur bizim gördüğümüz rüyalarda. Kurudur, yavandır, mayasızdır, yalandır bizim gördüğümüz rüyalar. Birçok Müslüman gördüğü rüyayı fantastik hikayelerle süsler. Hakkında birçok rüya tabiri yapar. Zanneder ki Resul'ün gördüğü rüya sadece uyurken gördüğü rüyadır. Ona uyurken Allah'ın hikmetiyle rüya göstermiştir asla böyle bir şey yoktur. Resul Muhammed daha Mekke topraklarından çıkmadan uyurken de, uyanıkken de kendini Mekke'de gösteren rüyalar görmeye başladı. Bir gün Mekke'ye dönmenin rüyasıyla yollara düştü. Sadece Resul mü? Elbette hayır. Mekke'den Medine'ye hicret eden bütün muhacir Müslümanlar aynı rüyayı görmektedirler. Bir gün Mekke'ye dönmenin hasreti rüyalarını süslemektedir. Onun için aileleri orada bırakmışlardır. Bakın onun için ailelerini orada bırakmışlardır. Onun için canlı başla rüyalarını gerçekleştirmek için çalışmışlardır. Onun için bu konuda savaşmışlardır ve savaşa yemin etmişlerdir. Onun için bu konuda ölmüşlerdir, ölüme yemin etmişlerdir. Onun için rüyaları yolunda gerekirse ölmek üzere Allah ve Resulüne biat etmişlerdir. Allah da onların biatlerine biat etmiştir. Sadece Resulün ve Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların mı? böyle rüyaları var. Elbette hayır. Müslümanları Medine'ye kabul eden, orada devlet ilan eden Medine'lilerin, Arabistan'da yaşayan diğer kabilelerden Müslüman olanların da Kabe ile ilgili rüyaları vardır. Kabe Allah'ın evidir. Bugün bazıları çıkmış, Kabe put diyor. Ayetleri anladığını zannediyor. Allah'ın evi anlamının ayetlerde geçen ne olduğunu da kavramış da değil. Çünkü onlar da ne yazık ki ayetlerdeki gerçekleri görmüyor. Halbuki o gün bütün Müslümanlar Resul de dahil Mekke'nin, Kabe'nin Allah'ın evine ulaşmanın rüyasını görüyorlar. Çünkü hem Medine'deki Müslümanlar, ensar ve muhacir... ...hem Medine'ye daha sonradan gelen bütün Arabistan'daki Müslümanlar... ...hem gelemeyen Müslümanlar... ...Müslümanlarla Mekke'lerin savaşından dolayı ne yapıyorlardı? Kabe'yi ziyaret edemiyorlardı. Esseler bile bazıları açıklamadan ediyordu. Örneğin Mekke'de Müslümanlar vardı... Örneğin Arabistan'da, Medine'de olmayan, Arabistan'da olan Müslümanlar vardı. Haç mevsiminde veya umre veya diğer ziyaretlerde geliyorlardı ama İslam'ını açıklayamamışlardı. Onlar aynı tutpresler gibi birlikte içlerinde başka, dışlarında başka, ikilik içerisinde o rüyalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Ama içlerinde tek bir arzu vardı, bir gün mutlaka Müslüman olarak tavaf edecekler. Hem zahirde hem batında, yani hem kalbinde hem de görünürde böyle düşünüyorlardı. Bugün bizim uğrunda ölmeyi göze alacak, bu yönde Allah'a verasına biat edecek rüyalarımız var mı? Soralım kendimize. İşte Müslümanların hali pür hali ortada. Allah'ın ayetleriyle ortaya koyduğu amaç yok. Resul'ün yaşadığı hayatla hiçbir ortaklıkları yok. Üstelik Resul'ü inkar eden bir toplu oluşuyor ve kendilerini resul ilan etme peşinde. Onlar diyor ki Muhammed'in devri bitti. Birçoğu almış eline ayetlerde geçen bir kelimeyi yıllarca geveliyor. ...Müslümanlarla tartışıyor. Ben 1969 yılında... ...Ankara Akşar Yayınır'ında çalışırken... ...ki bugünkü Akşar Yayınır'ı... ...o zamanlar bir kooperatifti. Ankara'daki Müslüman gençlerin... ...kendi paralarıyla harçlıklarıyla... ...kurduğu bir kooperatifti. Beni de Ispatalı bir abim oraya çalışmak için... ...götürdü liseden mezun. Ben orada yattım kalktım bir sene. Abilerim gelirdi. Üniversitede abilerimiz... ...tartışırlardı. Bazı abilerimiz vardı. O dönemde miracı tartışıyordu. Hala aynı adamlar miracı tartışıyor. Hala, hala. Anlayamadılar bir türlü. O dönemden bugüne kadar hala anlayamadılar. Hala şefaati tartışıyorlar. Şimdi bugünün modası hala salat tartışılıyor. Bir türlü anlaşılmıyor. Müslümanların birçoğu. Müslümanları suçlamaktan başka cümle kurmayı bilmiyor. Dikkatini sekiyorum. Bu cümleye çok teklif Müslümanların birçoğu, Müslümanları suçlamaktan başka cümle kurmayı bilmiyor. Bütün İslam bilgisi, Müslümanları suçlamaktan ibaret. Bütün Allah'ın ayetleri diye öğrendiği tek şey, Müslümanları nasıl suçlayalım, neresinden müşrik, neresinden kafir, neresinden sapık ilan ederim. Bütün amaç bu, Andolsun ki. Bu ahvalin görüntüsünde Allah'ın cevaplayacağı, yerine getireceği herhangi bir rüya yoktur. Hiç kimse Allah'ı aldatabileceğini düşünmesin. Andolsun ki Allah'ı aldatabileceğini düşünenler mutlaka kaybedenlerden olacaktır. Allah kendisini aldatmaya çalışanların durumunu çok güzel anlatmıştır. Bakın ne diyor. Fetih Suresi 11, 12, 13. ve 14. ayetlerinde Allah ne diyor? Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi dilerse ona karşı kimin bir gücü yeter? Kaldı ki, Allah yaptıklarınızdan haberdar, aslında sizler peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründüğü ve kötü zanda bulunduğunuz ve ehlaki hak etmiş bir topluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki... Kafirler için çılgın bir ateş hazırlanmıştır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, görüyorsunuz, ayetlerinde Allah'ı altladabileceklerini sananların özelliğinden söz ediyor. Onların sözleri, yaptıkları kendilerine güzel görünür. Onlar ne yaptıklarının farkında değillerdir aslında. Süslü cümleler kurarlar. Cümleleri kurduklarında insanlar hayran kalır. Yaptıkları aldatmacaya yöneliktir. Ama bilmezler. Gözyaşları vardır, titremeler vardır, heyecanlar vardır. İnsanların duygularına hitap ederler. İyi bir konuşmacı olarak kalpleri titretirler. Söyledikleri her şey akla, mantığa uygundur. Hatta bilime, fenle, ilme, ifhana uygundur. Sanki hiç yalanları yoktur. Her zaman, her zaman hep doğruyu söylüyorlardır. Ama bir gerçek vardır. Bunları söylerken art niyetlidirler ama farkında değillerdir. Kalplerinde nifak vardır. Allah'ı müminlere aldatma amaçlıdır. Andolsun ki onlara ancak kalplerinde nifak olanlar uyar. Müminler ise onların yaptığını görür. Çünkü onların bütün hareketlerinin özünde canlarını, mallarını kurtarmak vardır. Ayette dediği gibi haydi Allah için yürüyün bakalım malınızı, mülkünüzü, ailenizi, her şeyinizi bir kenara yürüyün Allah için dendiği zaman onların binlerce bahanesi olacaktır. Dikkatle dinlediğinizde onlar hep kendi çıkarları için konuşmuşlardır. İşin özünde o vardır. Çıkarları için hareket etmişlerdir. İnsanları ölüme çıkarları için gönderirler bu tür insanlar. Kendileri gitmezler. İşte günümüzün Modern devlet adamları, siyasetçileri, politikacıları halklarını savaşa gönderirken, halkların çocuklarını cephelerde öldürürken kendi çocuklarını en emin yerlere gönderirler ve kendileri de kötü bir durum olursa kaçmak için her şeyi hazırlarlar. Emin yerlere kaçmak için. Onlar çıkarları için bu şekilde davranırken, insanları ölüme çıkarları için gönderirlerken Allah yolunda birlik olmaya, Allah yolunda ölmeye gelince bin türlü bahane öne sürerler. İşte günümüzde görüyoruz Amerika, Batı, Müslümanları yok etmek için yola çıktığında onlar için, Amerika için Allah razı olsun onlardan, bizi katillerden kurtaracaklar diye dua ediyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Gerçekten Allah'a kendini adamış Müslümanları aralarında görmemek için cezaevlerine tıkıyorlar. Mesela ülkemizde hala da cezaevine tıkılan, tıkılmaya çalışılan, içeride olan, bir türlü dışarı çıkarılmayan ne kadar çok kardeşimiz var. Onlar demiyorlar Müslümanlar aralarında aslında. Gerçekten Allah'a inanmış, Allah için her şeyini fedaip burada mücadele edenleri edecekleri asla yanlarında istemiyorlar. Çünkü o zaman hoyaları ortaya çıkıyor. Çünkü onlar İslam'ı kullanarak, Allah'ın dinini kullanarak, ayetleri kullanarak, yeryüzünden makam sahibi, mevki sahibi, para, mal, mülk sahibi olmak istiyorlar. Ama imanlı biri çıkıyor diyor ki bunları ben Allah için terk edip Allah için mücadeleye gireceğim diyor. Gerekirse öleceğim diyor. Tutmuyor frekans. Anlayış tutmuyor. İman tutmuyor. O zaman istemiyor yanında. Atıyor cezaevine. İstemiyor yanında. Tu kaka diyor. Çünkü Allah'ı aldatma peşinde. Önünde Allah'ı aldatmayan birisi var. Kötü örnek. Çünkü onlar biliyor ki o Allah'ı aldatmayanlar ortada olursa, bakın ortada olursa, yok edilemezse, işlerinde yaşarsa kendi samimiyetsizlikleri ortaya çıkacak, kendi inkarları ortaya çıkacak, kendi da ortaya çıkacak. Onun için asla tahammül edemiyorlar. Yalanlarının ortaya çıkmasını istemiyorlar. Resul'ün beklemediği, Müslümanların beklemediği rüya gerçekleşti. Yapılan anlaşmayla. Müslümanlar bir yıl sonra toplu bir şekilde ellerini, kollarını sallayarak Mekke'ye girebileceklerdi. Kimse onlara dokunmayacaktı. Üstelik Müslümanların zarar görmemesi için kafirler tedbir alacaklardı. Anlaşma şartları öyleydi. Daha bir yıl önce Medine'yi yıkmaya gelenler, bugün Müslümanlara zarar vermeyeceklerine, zarar vereceklere karşı Müslümanları koruyacaklarına dair söz veriyorlardı. Arabistan'ın her yerinde sadece haram aylarda değil, yılların bütün aylarında, bütün günlerinde 10 yıl Müslümanlar güven altında olacaklardı. Bu gerçeklik Resul'ün gördüğü rüyadan, Müslümanların gördüğü rüyadan daha yüceydi, daha genişti, daha büyüktü. Mekke'de zulüm altında kalan Müslümanlar rahatlıkla İslamlarını açıklayabileceklerdi. Artık baskı kalkmıştı. Mümin kardeşlerini hasretle Mekke'de bekleyebileceklerdi. Onların gelişinde, Mekke'ye gelişlerinde Müslümanların Mekke'ye gelişinde Mekke'deki Müslümanlar nasıl misafirperverlik yapacaklarını düşünmekteydiler. 10 yıllık bir barış. 10 yıl boyunca bütün Arabistan'a, bütün dünyaya İslam tebliğ edilecek. Bu durum Müslümanların rüyası bile değildi. Allah müminlerin gördüğü rüyaya karşılık rüyalar üstü bir rüya gerçekleştirdi. Bundan daha büyük bir zafer olur mu? Bundan daha büyük bir fetih olur mu? Şunu unutmayalım ki Allah sizin bilmediğinizi bilir. Allah bizim bilmediklerimizi bilir. Biz kendimize göre hesaplarımız, kendimize göre rüyalarımız varsa Allah'ın da bizim üzerimizde hesapları, bizim üzerimizde bir rüyası var. Biz müminler ihlasla Allah yolunda kuracağımız, göreceğimiz rüyaların peşinde yürürsek bilin ki Allah bizleri daha büyük rüyalarla mükafatlandıracaktır. Yeter ki rüyalarımız üstümüz açık olduğu için görülen rüyalar gibi olmasın. Yeter ki rüyalarımızın mayası inancımız, ihlasımız, Allah yolunda azmimiz ve cehdimiz olsun. Bugün en çok bu rüyalara ihtiyacımız var. Bir şairin dediği gibi bir ağaç bir orman olur. Allah'ın dediği gibi rüyalarımız gerçek olur. Allah katında makbul olur. Kalbimizden Allah'a yaptığımız biatte Allah'ın eli üzerimizde olur. Sadece o gün ağacın altındaki Müslümanlar mı biat ediyorlar? Biz yapamaz mıyız? Biz de bugün kalbimizden birey olarak veya birlikte Allah'a ve Resulüne biat edemez miyiz? İhlasla, aynı sözlerle, aynı duygularla, aynı amaçla, aynı rüyayla yapamaz mıyız? İşte yaptığımız gün Allah'ın eli bizim de üzerimizde olur. Ama bilin ki ayeti anlamadan Allah'ın elinin nasıl ne olduğunu tartışmaya kalkarsak kalbimizdeki iman firar eder. Yerine şeytan oturur. Dilimizdeki İslam yalan olur. Yaşantımız çöplüğe bile atılmayacak, atılamayacak kadar mundar olur. Onun için dikkatli olmak zorundayız. Her birimiz Allah için, Allah'ın dini için gecelerimizi, gündüzlerimizi Allah yolundaki rüyalarımızla süslemeliyiz. Süslediğimiz rüyaların peşinden gitmeliyiz. Kalbimizdeki imanı, ihlası yitirmeden bunları yapmalıyız. Oyalanmamalıyız, durmamalıyız. Kavşağın başında, araftayız. İki kavşağın birleştiği yerdeyiz. İyi bilin ki yolun biri bizi Allah'a götürecek, diğeri götürmeyecek. Şimdi biz Allah'a götürecek yolun başına oturmuş, o yolu övmekle, o yolun güzelliğini tartışmakla yol bitmez. O yol yürünmek zorundadır. O yolda alın teri dökmek zorundadır. O yolda terlemek gerekecektir. İnanıyorsak, Allah'a kandırmak istemiyorsak ki asla Allah kandırılamaz ve biz kandıramayız hemen yola koyulmalıyız. Tartışmaları bir kenara bırakarak, insanlara suçlamayı bir kenara bırakarak, yarın her birimiz Allah'ın yolunda birlikte yürümenin yolunu bulmak zorundayız. O yolda arkadaşlar, kardeşler edinmek zorundayız. Ben her zaman çok basit hesaplar yaparım. Bir Müslüman yılda kendine bir mümin arkadaş edinmeyi, bir mümin kardeş edinmeyi amaçlarsa, bu uğurda rüyalar görse, rüyalarını gerçekleştirmek için elinden geleni yapsa, Andolsun ki Allah onun rüyasını boşa çıkarmaz. Düşünün, her yıl bir mümin kardeş edinmek... ...kardeşliklerin en güzeli değil mi? Yani adamın İslam'la alakası yok. Etrafınızda var, Konumuz, komşunuz... ...çalışan arkadaşlarınız veya toplumda tanıdığınız herhangi bir insan. Adamın İslam'la hiçbir alakası yok. İlişki kurdunuz, bir yıl ilgilendiniz... ...ve bir yıl sonra bu arkadaşınız Allah'ın dinini talep etti. Allah hidayet etti ve kardeşiniz oldu... Her yıl bunu amaçladınız ve her yıl bu noktada Allah sizin emeğinizin karşılığında size mümin bir kardeş hediye etti. Hidayet ederek. İyi değil mi? Kardeşlerimizin eksiği kusuru olur. Mutlaka. Hepimizin var. Bizlerin, hepimizin kusuru olabilecektir. Hep birlikte kusurlarımızı tamir ederek, yanlışlarımızı düzelterek, yanlışlarımızı din edinmeyerek, düşüncelerimizi birbirimize dayatmayarak sadece Allah için yola koyulduğumuzda göreceksiniz. O yolda her şey yılına girecektir. Eskiler ne diyor? Kervan yolda düzülür. İhlasla Allah için yola çıktığın zaman yolda kardeşler olarak kendilerini düzeltecekler, Allah yolcularının kervanlarını oluşturmak zorundayız. Biz Allah yolcularının kervanını oluşturursak, o yola çıkarsak, o yolda eksiklerimiz düzelecek, kervan düzgün hale gelecektir. Ama biz kendi fil dişi kulelerimizde oturuyor, yolların dışında duruyor, yola çıkmıyor. Böylece hareketsiz İslam'dan bahsediyoruz. Ancak o yola çıkılınca hareket olacak ve yolda müminler Allah'ın ayetleriyle gerçeklerle eğitilecektir. Yaşadığı gerçeklerle. Nasıl Allah ve Resulü'nün, bakın dikkatinizi çekiyorum, Allah Resulü'nün örnekleriyle ilgili savaşlarından bahsediyoruz. Her bir savaşının arkasından Allah, o yaşadıkları gerçekler üzerine bir bir ayetlerini, bir bir surelerini gönderdi ve eğitiyor. Bizim hangi gerçeğimiz üzerinden biz Allah'ın ayetlerini okuyarak, Kendimizi eğittik ki, şöyle bir düşünün. işte onun için Allah yolunda yürümeye başlayıp o kervana girdiğimizde o yol bizi eğitmeye başlayacaktır. Oturmakla değil, pildirişi kurelerinden konuşmakla değil, yola girildiği zaman olacaktır. Kervan yolda düzülecektir. İhlasla yola çıkanlar, yolda kardeşler olarak kendilerini düzeltecekler. Allah yolcularının kervanı oluşturacaklardır. Bu yol kutlu olacaktır. Bu kervan kutlu olacaktır. Bu yolda Müslümanlar Allah tarafından karşılanacak, rüyalarımız cevap bulacak, fetih ve zafer nimet olarak sunulacaktır. Yeter ki bizler fethi ve zafare şartlanmayalım. Eğer bizler kendimiz şöyle yaparsak fetih gelir, şöyle yaparsak zafer gelir diye şartlanırsak bu rüya değildir. Fetih ve zafer Allah'ın elindedir. İnsanların kendi emekleriyle kazandığı bir şey değildir. Allah onu nasip eder. And olsun ki bizler Yapmış olduğumuz şeylerden dolayı zafere şartlanırsak o gün her şey yerle yeksan olacaktır. Çünkü Allah bizim zafere şartlanmamızı istemiyor. Kendi yolunda inançlı, samimi, ilahsız bir şekilde yürümemiz istiyor. Başka bir şey istemiyor. Bunun karşılığında Allah vereceklerini verecek. Zaferi de, feti de ve diğerlerinde. Müminler olarak bizim görevimiz, ihlasla yolda yürümektir. Allah bazen engeller koyabilir. Koyduğu engellerin nedenini bizler bilmeyebiliriz. Mesela işte, Mekkeliler orada Müslümanları almak için beklerken, Müslümanlar 1500 kişiyle hem de hazırlıklı, savaşa hazırlıklı, her şeye hazırlıklı Mekke'ye girmek isterken Allah engel koydu. Bilmiyoruz ki neden koydu, tartışıyorlar Müslümanlar. Allah nedenini açıklıyor. Orada mümin kardeşleriniz var, bilmeden zarar verdiniz. Bitti. Onları garantiye almak ve öyle bir anlaşma ortaya çıkarmak ve o anlaşma sayesinde onların da İslam'ı ısrar etmelerini, açıklamalarını sağlamak ve böylece o zulmü ortadan kaldırmak istemiş Allah orada. Ama müminler farkında mıydı? Yok. Bizim de önümüze çeşitli engeller gelebilir. Bilemeyiz. Allah bilir. Allah bazen bizi üzecek olayları yaşatabilir Nedenini Allah bilir, biz bilmeyiz. denenme üzere yaşadığımız hayatta Allah bize elbette sınayacaktır. Tüm sınamalara tevekkül etmek, asla inançtan sapmamak, asla ihlastan sapmamak, Allah'ın yardımı ne zaman dememek, Allah'ın fethi ne zaman, Allah'ın zaferi ne zaman dememek, ısrarla, azimle Allah yolunda yürümek, elbette Allah'ın takdir ettiği zaman, fetihle de, yardımla da, zaferle de sonuçlanacaktır. Bakın Allah Fetih Suresinin 20. ayetinde ne diyor? Allah size elde edeceğiniz birçok kanimet vaat etmiştir. İşte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Bu müminlere bir işaret olsun ve sizi doğru yola ilersin diyedir. Bizler Allah'ın neyi hazırladığını, bizler Allah'ın bize neleri, neyi hazırladığını bilemeyiz. Bunu tahmin edemeyiz, bilemeyiz. Allah bizim için zaferini, fethini, yardımını, ganimetlerini hazırlamıştır. Ama hangisini, ne zaman bize verecektir bilemeyiz. Bütün bunları kazanmaya aday olmanın tek yolu vardır. Bakın aday olmanın, kazanmanın değil, kazanmaya aday olmanın tek yolu vardır. Allah'a kesin olarak bir iman, ona bağlılık, yolunda azimle, sabırla yürümek ve bütün bunların kararını Allah'a bırakmak. Biz Allah'a ve Resulüne iman etmiş, ayetlerine iman etmiş, ona kesin bağlılık içerisinde yolunda azimle, sabırla yürüyor isek ve bize vereceği her türlü nimetin kararını Allah'a bırakıyor isek biz o zaman bu nimetlere kazanmaya aday olmuşuzdur. Aday. Bizim ya Rabbi ben yolunda yürüyorum. Hani nerede ganimetlerin Hani nerede yardımın, hani nerede zaferin, hani nerede fethin diye sorma hakkımız mı var? Böyle bir hakkımız yok. O bütün bunları dilediği zaman, dilediği şekilde verir, vermeyebilir de. Allah bize bu nimetleri vermek istemediği zaman, bizim anlayışımızda istemediği zaman, bizim kafamız, aklımız, kalbimiz başka yerlerde ise bize tuzaklar kurar, bizi oraya götürür. Buna inanmadıktan sonra biz bu. Hidayet etmemiş sayılırız. Ey Müslümanlar, Fetih Suresinin 28. Ayetinde denildiği gibi, İslam'ı bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Resulüne hidayet ve hak diniyle gönderen Allah'tır. Şahit olarak Allah yeter. Ayet öyle anlamlıdır ki, Müslümanların bu ayeti çok iyi anlamalı gerekiyor. İslam, yeryüzünde insanların oluşturduğu bütün dinlerden üstün kılınmak üzere gönderilmiştir. İslam bir din olarak yaşama düzenidir. Allah ayetlerinde insanların yaşadıkları hayat düzenine din diyor. İster ilahi kaynaklı olsun, ister olmasın. Yani bir zamanlar kendilerine kitap gönderilenlerin saptırdıkları, insani yorumlarıyla ortak ettikleri yaşam düzeni olsun. Veya işte ehli kitap böyle yaptı. Allah'ın düzenini kendi istek varzuları doğrultusunda değiştirerek kendilerine göre yeni bir yaşam düzeni oluştururlar. Sonra da Allah böyle emretti. Allah'ın dini budur dediler. Veya isterse insani kaynaklı olsun, insanların aklından ürettikleri ister bilime ister tarihe dayalı ürettikleri yaşam düzenleri olsun, bugünkü kapitalizm, komünizm, humanizm, sağ sol ideolojiler, bütün bu düzenler, yaşam düzenleri, Allah'ın ayetlerindeki din kelimesinin geniş anlamları içerisinde yer alır. Allah'ın din tanımının içine girer. Allah toplumların üzerinde Yaşadıkları gelenekleri, örfleri, adetleri, yasaları, ideolojileri, felsefeleri din olarak tanımlar ayetlerinde. İşte bütün bunlara üstün kılmak üzere onların yalan olduğu gerçeğini bildirmek ve gerçekler üzerine hükmeden hak dini İslam'ı göndermiştir. İslam'ın hak din olduğuna şahit olarak Allah yeter. İslam'ın hak olduğunu, gerçek olduğunu insanlar kabul etmeyebilir. İnsanların aklı buna almayabilir. Siz insanlara bakmayın. Onlar sizi kandırmasın. Onlar diyebilirler, İslam gerçekler üzerinde değildir. Onlar kendi dinleriyle İslam'ı da kıyaslamak isteyebilirler. Kendi düzenleriyle, kendi felsefeleriyle, kendi ideolojileriyle İslam'ı kıyaslamak isteyebilirler. Kendi yasalarıyla, kendi çözümleriyle İslam'ın ortaya koyduğu yaşama düzenini, yasalarını, çözümlerini kıyaslamak isteyebilirler. Onlara aldırmayın. Ve asla bu kıyaslamalara girmeyin. Unutmayın ki Allah'ın dini gerçekler üzerinedir. Hiçbir zaman gerçekler ile yalanlar üzerine kurulan düzenler, yasalar, çözümler kıyaslanamaz. Sakın böyle bir hataya yapmayın. Sakın İslam'ı başka düzenlerle, yasalarla, çözümlerle kıyaslamaya kalkmayın. Unutmayın ki yalan üzerine kurulu hiçbir şeye itibar edilmez. Aklın ürettiği yalanlar üzerine kurulu düzenler, yasalar, çözümler dikkate alınmaz. Aklımızı almıyor mu? Yalanla doğru kıyaslanır mı? Yanlışla doğru kıyaslanır mı? İşte bu noktada Allah diyor ki, Resulüne, ne diyor? Hak bin İslam'a şahit Rabbimizdir. Bu size yetmez mi? Bizler bu ayet okuyunca ilk önce yeter deriz. Sonra sözümüzü çiğner, Resulün Rasul olduğunu ispata çalışırız. Başkalarını bu konuda ikna etmeye çalışırız. Bir sürü delil getiririz. Delillerimiz yetmiyorsa hakkında hikayeler uydururuz. Mucizevi hikayeler uydururuz. Niçin? Çünkü Rabbimizin şahitliği yetmemiştir. İlla ki bizi tatmin edecek, insanları tatmin edecek delillere ihtiyacımız var. İslam'ın hak din olduğunu kabul etmişizdir. Ama gelin görün ki hemen arkasından Hristiyanlıkla, Musevilikle, Budizmle, Kapitalizmle, Komünizmle, Liberalizmle, Solculukla, Humanizmle kıyaslamaya girerek İslam'ın üstünlüğünü tartışmaya açmışızdır. Niçin? Rabbimizin şahadeti yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Toplumda görüyorsunuz. Kur'an'ın gerçekliğini kabul etmek için 19 hikayesi uydurdu. Bazı toplumlarda mucizeli Kur'an yazıladı. Bazıları ayetleri ilmi olarak açıklama, ilmen üstün olduğunu ispatlama gayretinde. Bazıları ayetlerdeki musikiye, edebiyata, sanata dikkat ederek Allah'ın sanatsal üstünlüğüyle kulların sanatsallığını tartışmaya açtı. Adına da imanın hakikatleri dedi. Niçin? Allah demiyor mu? İslam hak ve gerçek olarak üstündür. Diğerleri batıl. Bu konuda Rabbiniz size şahit. Eğer biz önce Allah'a inandıysak, sonra Resulü kabul ettiysek sonra Resul ile Allah'ın gönderdiği ayetleri kabul ettiysek, sıralama buysa, Allah olayı ta başa intikal ettiriyor. Siz imana, bana inanarak başladıysanız, imanın da seçtiğim Resul'ün de gönderdiğim dinin de şahidi benim diyor Allah. Onun için ben size bu din üstün diyorsam üstündür. Başka şahide gerek yoktur. Şahit olarak ben yeterim diyor. Ama biz bu sıralamayla başlamadık. Önce din dedik, sonra Resul dedik. Anamızdan babamızdan bir din öğrendik kültürel olarak, Rasul öğrendik, sonra Allah dedik, Rasul'ün şahidi din oldu, Allah'ın şahidi Rasul oldu sanki. Bir sıfır baştan yenik başladığımız bu hayatta ayetleri anlamakta güçlük çekiyoruz artık. Allah'ın ilahlığıyla başka ilahları tokuşturuyoruz. Allah'ın Rasulü ile başka Rasulleri kıyaslıyoruz, yarıştırıyoruz. Niçin? Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyor, bizim Müslümanlarımız bu söze Allah'ın ayetleriyle verdiği cevabı vereceğine, Onları tasdik ediyor zımmen. İsa'yı öldürmeyip gökyüzüne çıkarıyor. Sonra mehdilik uyduruyor. İslam'ın mehdisi yeryüzüne zuhur ettiğinde Hristiyanların İsa'sını yeryüzüne indiriyor. İsa'ya Mehdi'nin arkasına namaz kıldırıyor. Böylece İsa'nın konumunu sıfırlıyor. Resullükten Mehdi'ye cemaat oluyor. Mantığa bakın. Hani bununla yetinse ne ala? Kızını alamıyor. Allah'ı peygambere aşık ediyor. Ve güya Allah Aşkıyla yanıp tutuştuğu Muhammed oyalansın, oynasın diye bütün kainatı yaratıyor. Yani pes deseniz yetmez. Niçin bunları yapıyor insanlar? Çünkü Allah'ın şahitliği yetmiyor. Allah'ın ayetlerini, dinini kıyaslamak için yola çıktıklarında hızlarını alamıyorlar. Şimdiki tabirle fren basmasını bilmiyorlar. Bütün limitleri aşıyorlar. Ayetleri anlamamalarının faturasını, Müslümanların önüne saçma sapan bir kültür koyarak alimliklerini ilan ettiriyorlar. İslam düzeninden korkan çıkar düzeni sahipleri de İslam adına, Allah adına, Resul aşkına bunları topluma egemen kılıyor. Ey Müslümanlar! Resule ve dini İslam'a Allah şahittir. Allah'ın şahitliği yetiyor diyorsanız, akli-nakli bilimsel üretimlerinizle kıyaslamalara girmeyiniz. Üstünlük yarıştırması yapmayınız ise Allah katında hesap çok çetin olur. Unutmayın ki Allah Fetih Suresinin son ayeti olan 29. ayetinde şöyle diyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidir. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde hissidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kanınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vermiştir. Öyle diyor Allah. Şimdi ayetlerden bir özet çıkarırsak. 1- Müslümanlar, Müslümanlara karşı şefkatli, inkar edenlere karşı şiddetlidirler. Günümüzde tam tersi uygulanıyor. Bu konuda uzun uzun yazmaya, konuşmaya gerek yok. Hali pür malimiz ortada. 10 kişi bir araya gelsek, yarım saatte konuşurken 8'e, 1 saatte 5'e, 2 saatte 3'e, 4 saatte 2'ye, 5 saatte 1'e düşeriz. Her düşüşte Müslüman kardeşimize şiddet uygularız. Bunlar elbette tek taraflı değil, karşılıklı olur. 2- Allah'a inanan Müslümanlar, Allah karşısında dimdik onurlarıyla ayakta dururlar. Sadece Allah'ın önünde eğilirler, sadece Allah'ın önünde secdeye kapanırlar. Günümüzde insanların önlerinde ayakta bekledikleri, saygılarından önünde eğildikleri, yüzlerine hürmetten yerlere sürdükleri Allah değil başkalarıdır. etmek yani ayakta dimdik durmak. Rüku etmek yani eğilmek, secde etmek yani alnı yere koymak hem anlam itibariyle hem de fiil, eylem itibariyle aklen, mantıken, inançla, kalben ve bedensel olarak bir eylem olarak karşısında çıkar. Bir kimlik, bir kişilik olarak. Günümüzde kıyamı, rukuyu secdeyi anlam olarak algılayıp bedensel olarak yaşamak istemeyenler var. Kendileri bilir. Türlü yorumlarla bundan kaçınabilirler. Ama Allah ne diyor? Ne diyor Allah? Onlar alınlarındaki secde izleriyle tak. Bu artık kavramdan çıkmış, bizatihi yere sürülen bir iz olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları da kıyamın, rükuğunun, secdenin anlamını yitirip, şekille istediklerine kıyam, rüku, secde etmektedirler. İstediklerinin içinde alim, şeyh, yatır, yani ölmüşler, siyasetçiler, iktidar sahipleri, para sahipleri var. Allah da var. Ama Allah en son sırada. Allah bütün vasıflarıyla hem manen, hem şeklen, Müslümanları kıyama, rükuya, secdeye davet ediyor. Bunu anladığımız gün, Fetih Suresinin 29. ayeti ayetine mazhar olacağız inşallah. Üçüncüsü, Allah İncil'den, Tevrat'tan söz ediyor. Elbette bizim elimizdeki kitaba, Kur'an dediğimiz gibi, bunu da Allah'ın Bakara Suresinin 185. ayetindeki Ramazan ayı ki onda Kur'an insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi ifadesine Dayandırdığımız gibi Yahudilerde, Hristiyanlarda İncil, Tevrat derken bir gerçeğe yani ayete dayandırmış olabilirler. Nitekim İncil kelime olarak iyi haber, müjde anlamına gelir. Tevrat ise öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa anlamına gelir. Her iki kitabın anlamları güzel. Kur'an okunan şey veya okumak, kelim ise soylu, asil ve ele açık cömert anlamına gelir. Böylece Kur'an-ı Kerim dediğimizde soylu, asil, okunan, okuyanlar onda cömertlik, ele açıklık anlamına gelir. Zira ayetlerin amacı korkutmak, cezalandırmaktan çok barışa, hidayete, affa, mükafata yönelik ifadeler içerir. Allah kendisine inananların özelliklerinin Tevrat'ta ve İncil'deki özelliklerden söz eder. Bu önemli. Putperestlerin kendilerini geçmiş atalarına dayandırarak üstünlük taslamalarına karşı Allah Müslümanların tarihinin daha eskilere dayandığını vurgulayarak onların sözlerini yalanlar. Allah'a inkar edenler, geçmişten beri sürekli kaybedenler olarak daire geçmişlerdir. Tevrat'ta, İncil'de yazılı olan müminler ve Rasul Muhammed'e inanan müminler alınlarındaki secde işaretleriyle tanınırlar. Allah bunu söylerken her üç toplumunda kıyam, rükû, secde ettiğini vurgulamaktadır. Ancak Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'ın kendilerine emrettiği rükuyu, secdeyi kaybetmişlerdir. İşlerinde azınlıkta olan yapanlar belki var, duyuyoruz. Belkiden de öte, var. İşlerinde azınlıkta olanlar var, secdeyi, rukuyu yapanlar var, duyuyoruz. Ama çoğunun kıyamı, rukuyu, secdeyi kaybettiği gibi, bugün de bazı Müslümanlar kıyamı, rukuyu, secdeyi fiilen kaybetmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar geçmişte Hristiyanların ve Yahudilerin nasıl kaybettiğini anlamak için bugün bunu kaybetmeye çalışan Müslümanların durumlarını anlayın yeter. İnananların sürekliliği, inkar edenlerin süreksizliği bu ayette vurgulanmaktadır. Dördüncü şık ise Allah'ın ayetlerinden nasip denenler, yeryüzüne dikilmiş insanlık timsalleridir. Onlar bir fidana benzetilir. Fidan bütün güzelliğiyle ortaya çıkar, büyür, Ağaç olur, meyvelerini verir. Allah'ın ayetleriyle fidan olup yeryüzünde dikilen insan, büyüyüp ağaç olan insan, meyvelerini en güzel insanlık olarak dünyaya sunar. Hak'tan, adaletten yana olan, zulme, zalime karşı çıkandır. Yalandan, riyadan uzak durur. Yeryüzündeki yaşamı, yaşarken söylediği sözler, yaptıkları insanlığa sunduğu en güzel meyvelerdir. Allah'ın bu tarifine baktığımızda meyvelerimizi seyredebiliriz. Nedir meyvelerimiz? Sözlerimiz, eylemlerimiz, tavırlarımız, tutumlarımız bunlar meyvedir. Şimdi soralım. Bizim meyvelerimiz Allah'ın istediği gibi midir? Bu konuda her birimiz, her birimiz ben de dahil kendimizi sorgulamalıyız. Bizim sözlerimiz, bizim eylemlerimiz, bizim tavırlarımız, bizim tutumlarımız Allah'ın istediği meyveler gibi midir? İşte bütün bu noktalarda kendimizi yenilediğimiz zaman fethin üzerimize ihsan edilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Bunu anladığımız gün, fetih beklemeden Allah tarafından fethedilmeyi başarırız. Cümlemi dikkatle izleyin. Ne diyorum? Biz fetih beklemeden Allah tarafından fethedilmeyi başarırız. Allah tarafından fethedilmemiz ise Allah'ın bize hidayetini nasip etmesidir. Ben insanım, hidayet ettin sözünden bahsetmiyorum. Ben bir insanın kendi kendine ben hidayet ettim sözünden bahsetmiyorum. Dikkatınızı çekiyorum. Şimdi buradaki hepimiz ben de dahil hidayetin var mı dediğimiz zaman, sen hidayet etti mi dediğimiz zaman elbette Müslümanız, müminiz diyeceğiz. Ama ben bundan bahsetmiyorum. Ben Allah'ın hidayet etmesinden bahsediyorum. Benim hidayetimi, bizim hidayetimizi Allah'ın kabul etmesinden bahsediyorum. İşte bu büyük fetihtir diyorum. Allah'ın hidayetini nasip etmesi bizim dilimizden öte, bizim sözümüzden öte, Allah'ın katında bu hidayetin gerçekleşmiş olması asıl fetihtir diyorum. Ben bizim sözümüze, kendi sözlerimize değil. İnsanlar her şeyi söyleyebilir. Allah'a, Resulüne, dine inandım diyebilir. Kendini bu yönde kandırabilir. Ama Allah'ın ayetlerinde hidayet bu değil. Allah'ın katındaki hidayet, Hidayeti talep eden insanın gösterdiği Allah'a sunduğu samimiyet ölçüsünde Allah'ın onu mümin kabul etmesidir. Ona müminliği nasip etmesidir. İşte kim Allah'ın katında müminse onlar Allah tarafından fethedilmiş, zaferlerini kazanmış müminlerdir. Allah katında zafere ulaşmak, Allah katında zafere ulaşmak için Müslüman öncelikle Allah tarafından fethedilmeyi bilmek ve bunu ummak zorundadır. Fetih suresinin son ayeti olan 29. ayet, kendini Allah'a sunan, Allah tarafından fethedilen, böylece Allah'ın zaferle taşlandırdığı inananlardan söz etmektedir. Gerçek boyutumuzda kendimizi ayet içinde bulmamız gerekir. Bulduğumuz gün Allah'ın fethi gerçekleşmiştir. Kendi üzerimizde. İnşallah Allah'ın fethini gerçekleştirdiği müminlerden oluruz. Evet, bugün... Bu sunum burada tamamlandı arkadaşlar. Hudeybiye konusu bitti. Haftaya başka bir konuyla gireceğiz inşallah. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Allah'ın selamı üzerinize olsun derim. Hepinize iyi geceler dilerim.